Musaftaki sıralamada 101. iniş sırasına göre 30. suredir. Kureyş suresinden sonra, Kıyamet suresinden önce Mekke'de inmiştir. Sure ilk ayeti oluşturan ve sert nesne, korkunç olan, ses ve kapı çalan anlamlarına gelen kariya kelimesiyle isimlendirilmiştir.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 Haviyedir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Kulakları patlatan o ses diye çevirdiğimiz kariya kelimesi, sözlükte şiddetle vurmak, çarpmak anlamına gelen kar kökünden türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder. Arapçada büyük felaket ve belaya da kariya denir. Kıyamet dehşet verici halleriyle kalplere korku saldığı, ve o günde suçlular cezaya çarptırıldığı için kıyamete kariya denmiştir. Bu ayetler gerek üslup gerekse anlam bakımından kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin bilinmeyeceğini de göstermektedir. Kıyamet gününde insanların kabirlerinden kalkarak mahşer yerine gidişleri tasvir edilmektedir. İnsanlar o anda korku ve dehşet içerisinde dağınık bir halde bulunacaklarından, Yüce Allah onları sağa sola dağılmış kelebeklere benzetmiştir. Kabirlerinden kalkan insanlar büyük kalabalıklar oluşturacakları içinde başka bir ayet-i kerimede dağılıp savrulmuş çekirgelere benzetilmektedirler. O gün insanlar, birbirlerini çiğnercesine hareket edip mahşerde toplanacaklardır. Kıyamet gününde dağların yok olma safalarından biri dile getirilmektedir. Başka ayetlerde anlatıldığına göre, o gün dağlar parça parça olacak, akıp giden kum yığını haline gelecek, atılmış renkli güne dönüşecektir. Sonra da serap olacaktır. Bütün bu tasvirler, kıyamet gününde yerkürede meydana gelecek olan sarsıntının ne derece şiddetli olacağını gösterir. Tartılan ameller diye çevirdiğimiz mevazin kelimesi, ya tartılan şey anlamına gelen ve amelleri ifade eden mevzun kelimesinin veya terazi anlamına gelen mizanın çoğuludur. Mehalde birinci anlam tercih edilmiştir. İkinci anlama göre de kelime kinaye olarak yine tartılan amelleri ifade eder. Zira terazilerin ağır gelmesi, onlarda tartılan eşyanın ağır gelmesi demektir. Tartılan amellerin ağır gelmesi, hayır ve iyiliklerin fazla olmasını anlatmakta ve Allah'ın rızasının bu sayede kazanılacağını göstermektedir. 6-7. ayetler iyilikleri kötülüklerinden çok olan kimselerin nimetlerle donatılmış cennetlerde ebedi olarak mutlu ve müreffeh bir hayat süreceklerini ifade eder. Amellerin hafif olması ise kulun dünyada yaptığı iyiliklerin azlığı veya bulunmaması demektir. Bu ayet dolaylı olarak günahları ağır basarsa anlamını da içermektedir. Ahiret olayları gayb aleminden olduğu için amellerin nasıl tartılacağı veya ölçüleceği hakkında söz söylemek yahut fikir yürütmek mümkün değildir. 9. ayette kucaklayacak olan diye çevirdiğimiz üm kelimesi sözlükte anne anlamına gelir. Burada mecaz olarak barınak manasında kullanılmıştır. Ayette annenin çocuğuna kucak açıp onu bağrına basmaya can attığı gibi cehennemin de suçlulara kucak açarak onları içine almak için iştiyakla beklediğini ifade eden kinayeli bir anlatım söz konusudur. 8-9. Ayetler Böyle iyi işleri az, kötülükleri çok olan kimselerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu göstermektedir. Tefsirlerde Haviye kelimesinin cehennemin isimlerinden biri olduğu belirtilmiş, son ayette buna kayıt gösterilmiştir. Kıymetli dinleyenler, Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza bir sonraki programda